Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Müslümanlara yardım etsin. Kafirleri kahru perişan eylesin. Rabbim inim inim, inim inletsin. Müslümanlara birlik, beraberlik versin ve bizleri hayra hayra eren sammı kullardan eylesin. Yeryüzünü bizim için güvenli hale getirsin. Evet kardeşlerim, iman derslerine devam ediyoruz. İman derslerinden mahşere iman meselesindeydik. Buradan kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Gelen rivayette hesap bitince geçen kelimesinde suçluların suçları kendilerine sorulmaz ayetinde kastedilen bu ümmetin günahkarlarına dünyada azaba uğratılan önceki ümmetlerin günahlarının sorulmamasıdır. Çünkü Allah onların kötü amellerini bilmektedir. Yani Allah Azze ve Celle kitabında da dediği gibi ebeveynlerimiz yani annelerimiz babalarımız bizden önce gelenler sana vermiş oldukları bu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik onları azap etmen hasebiyle bize de mi azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine bunu ne yaptım şahitler kıldım diyor. Aynen bu ayetin devamı da bu şekildedir. Yani bir kavmin, geçmişteki bir kavmin işlediği günahla sonraki kavimden ne yapmaz? Sorulmaz. Herkes işlediğinden nedir? Sorumlu haldedir. Buradaki anlatılan mesele budur kardeşlerim. Allah hepimize hayırlı amel işlemeyi nasip etsin. Biliyorsunuz toplumun ifsatına baktığımızda toplumun ifsadının biri Ataları, geçmişteki insanları taklit bir kısmı da nedir? Hahamları yani alimleri veyahut e, rahipleri rab edinme o da nedir? İnsanların dinden çıkmasına vesile olan meselelerden bir tanesidir. Onun için bu meselelerde dikkat edildiğinde Allah Azze ve Celle'den gelen ayetleri ve Resulünün sünnetini takip ettiğimizde Onların başına nasıl geldiğini, nasıl bu duruma düştüklerini gördüğümüzde biz de kendimize ne yapmak zorundayız? Çeki düzen vermek zorundayız. Ama öyle bir çağda, öyle bir asılda yaşıyoruz ki kardeşlerim, alim belli değil, nakil belli değil, delil belli değil. Öyle öncelikler gündeme gelmiş ki Allah Azze ve Celle'den inen ayetler şurada net dururken, ve Selam'ın sözleri şurada net bir şekilde dururken, İslam öncelikli değil, insanlar öncelikli olmaya başlamış. Yani bir insan, bir toplumun lideriyse veyahut bir şekilde alim statüsüne büyünmüşse, insanlara bir şeyler anlatır, dini öğretir durumdaysa, buna kadar hata yaparsa yapsın, Şialar hani tekfir ediyorlar ya bazıları, Ayrıldığı yerler var. Bazılar demeyelim. Niye? Mesela imamlarına ne diyorlar? Masum. masum diyorlar. E aynısını hemen hemen her fırkanın liderine de diyorlar. Biz de demiyorlar mı? Biz de hadi sıkıysanız bir tane selef alimlerinden bir tanesini eleştirin. Yani haksız yere demiyorum. Ben ağzımın payını aldım. Sıkıysanız bir tane aynı şialar gibi masum gözüyle bakıp onu ne yapıyorlar? Kutsiyete ne yaparsa yapsın. Hani İslam öncelikliydi? Demek ki bunların hepsi sözde kalmış. Sahabe gibi İslam öncelikli olursa biz diriliriz. Yani onlar böyle düzeldi. Böyle altın çağı yaşadılar. Bunlar aynen böyle altın aslı saadete gittiler. Bizimkilerin sadece toplum içinde bir araya dernekte ya da bir sohbet adı veyahut da birileri düğmeye bastığında hoca 13 dediklerinde o kadar. Başka bir ruh veyahut hiç tatmadıkları bir kardeşlik birleşme duygusu var. Onlarda kardeşlik duygusu yok. Böyle bir duygu yok yani. Böyle bir duygu olmayınca da kardeşlikleri ne yapamıyorlar? Anlayamıyorlar. İdrak edemiyorlar. İşte ayette anlatılmak istenin özü. O yüzden dünyanın neresine giderseniz gidin, işte bugün bakın dört kitapta lanetlenen kafirler, Yahudiler alenen Müslümanlara saldırdılar ve birçok Müslümanı şehit ettiler, birçoğunda ne yaptılar? Yaraladılar ve canlarıyla ne yapıyorlar? Uğraşıyorlar. Allah Müslümanlara yardım etsin, kafirleri kahru perişan eylesin. Bunun sebebinin birincisi alimlerdir. Halimler çıkıp hakkı anlatmadıklarından, insanları hakka davet etmediklerinden, birbirlerine düşmelerinden ve kendi saltanatlarını yapmalarından, kendilerini ve dinlerini satmaklardan, sattıklarından toplum ne yapmıyor? Bir araya gelemiyor ve bu meseleler çözülemiyor. Niye Ramazan'a bir gün halabı haltı yiyorlar? Dikkat edin. Müslümanların hep ne yapıyorlar? Nabzını ölçüyorlar. Bunu demek ki daha büyük bir bela işleyecekler bunlar. Allah bizlere hayır versin, Allah yardım etsin. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü haktır. Yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul, onlara öyle bir şey olacak ki bir taş, bir ağaç, bir şey dahi arkamda Yahudi var, gel öldür diyecek diyor. O günlere kendilerini bunlar ne yapıyor? Hazırlıyor. Yani insanları bırak doğadaki her şey bu ırka ne yapıyor artık lanet eder durumda ve bunlardan ne yapmışlar? Tiksinmişler. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Aleykümselam ve rahmetullah bereket. Devam eden nakilde o gün ne insana ve ne cine suçu sorulur ayetiyle ilgili olarak melekler suçluyu ne insana ne de cine sormazlar. suçları simalarından tanırlar diyor. Allah kendisinden razı olsun. Bir gün Ebu Hureyre abdest alıyor. Abdeste azaları yıkamakta biraz şey yapıyor, ziyadeleşiyor. Sonra bakıyor ki arkasında birisi kendini izliyor. Senin gördüğünü izlediğini bilseydim şuraları geçmezdim diyor. Yani dirsekleri ta şuralara kadar geliyor. Topukları ta yukarılara kadar yıkıyor. E, çünkü orada diyor müminler abdest ve secde izlerinden ne yapılacak? Tanınacak diyor. Suçlular da ibadet yapmadığı için simaları ne yapacak? Kararacak diyor. O yüzden işte melekler onlara sormaz simalarından ne yapar? tanır diyorsun. Namaz kılan birisi secde yerinden, yüzünden, abdest alan, abdest tazalarından burada ne yapacak? Simgalarından tanılacak. Ayette gelen bu kardeşlerim. Evet. Hesap bittiği zaman ameller tartılır. Çünkü amellerin karşılığının verilmesi gerekir. Ve bunun da hesabı çekildikten sonra olması gerekir. Hesaba çekme amelleri kabul etme, mizan ise bu amelin miktarını belirlemek içindir. Allah Azze ve Celle kitabında kıyamet günü doğru teraziler kurarız, hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz diyor. Yine bir ayetinde tartıları ağır gelenler işte onlar kurtulanlardır. Tartıları hafif gelenler Ayetlerimize yaptıkları haksızlıktan ötürü kendilerini mahvetmiş olanlardır, diyor. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin. Tartıda amel defteri hayırda ağır gelenlerden eylesin. Şerde, günahta, isyanda ağır gelenlerden eylemesin. Mizan iman hadisinde de geçmişti hatırlayacak olursanız. Mizana iman, öldükten sonra dirilmeye, cennete, cehenneme ve hadiste bunlarla birlikte zikredilenlerin hepsine iman etme demektir ki bu da bizim akidemizdir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle orada hiç kimseye ne yapmayacak? Haksızlık yapmayacaktır. Kim ne işlemişse bunun karşılığını orada ne yapacak? Görecek. Günah işlemişse misliyle karşıdakini ama hayır işlemişse onun da dilediği kadar Rabbım'ın verdiği ecirlen karşılığını ne yapacaktır? insanoğlu orada görecektir. Evet. Yine gelen nakilde aleyhissalatü vesselama iman nedir diye sorulduğunda iman Allah'a meleklere, kitaplarına peygamberlerine iman cennete, cehenneme mizana iman etmen, öldükten sonra dirilmeye iman etmen, hayrı ve şerriyle kadere iman etmen ve bunların hepsini akide edinmendir. Soruyu soran şimdi ben bunların hepsini yaparsam mümin olur muyum diye sorduğumda aleyhissalatü vesselam evet cevabını verdi. Soru soran doğru söyledin diye kendisine cevap verdim. Evet kardeşlerim burada dikkat ederseniz kafirlerin de amellerinin tartılacağına bir delil vardır. Allah Azze ve Celle ayetlerimize yaptıkları haksızlıktan ötürü kendilerini mahvetmiş olanlar diye buyurulmaktadır. Mizanda artı, eksi her neyse hepsi ne yapacak? Tartılacak ve kişinin hardal tanesi kadar imanı varsa... Bu hardal tanesi kadar iman en neticesinde onun cennete girmesine ne yapacak? Sebep olacaktır. Ama birilerine göre eğer birisi bir günah işlemişse bu isyandır. Ve isyanda insanın ebedi ateşe koyar diyerek ne yapmışlardır? Alevittak insanları cehenneme postalamışlardır. Bu akide yanlış akidedir. Bu ancak haricilerin akidesidir. Evet... Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine gelen nakilde Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü, Ebu Talibe bir faydan dokundu mu? O seni korudu, sana saldıranlara kızdı deyince Aleyhisselatü Vesselam, evet, muhakkak ki ona orada faydam olacak fakat müşrik olarak ölmesine hasep ebedi cehennemde kalacak ve topuklarına kadar ateşte kalacak. Onunla da beyni fokurduyacak diyor. Yani kafir olsa, müşrik dahi olsa, İslam'a bir hizmeti varsa bundan dolayı ona Allah Azze ve Celle yine karşılığını ne yapacak? Verecek. Yani daha çok azap göreceğini yine azapta ama Onunla sadece ayaklarına kadar ateşte duracak. Onunla da beyni ne yapacak? Fokur diyor. Tabi bu da Allah'ın Azze ve Celle'nin takdir ettiği şekilde bir azap şeklidir. Evet. Şefaati inkar edenlere. Bak biz kafire bile bu şekilde şefaat edileceğini ne yapıyoruz? İnanıyoruz. Çünkü bu bizim akidemiz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bize ne yapmış? Bu şekilde bildirmiştir. Evet. Ayşe annemizden gelen rivayette aleyhissalatü vesselama Ey Allah'ın Resulü İbnü Cudan cahiliye döneminde akrabasını gözetir. Yoksullarına yedirirdi. Düşküne yardım eder. Yani sürekli yardım eden birisiydi. Bu yaptıkları kendisine fayda verecek mi diye bir soru soruyor. Aleyhisselatü Vesselam hayırdır. Asla fayda vermeyecek. Çünkü o bir gün bile ey Rabbim din günü, kıyamet günü, günahımı bağışla bana yardımcı ol dememiştir. Yani herkese yardım etmiş ama kendine ne yapmamış? Yardım etmemiştir. Allah hepimizi mağfiret etsin. Rabbim hepimizi bağışlasın. Yani Allah'ım beni bağışla sözünü kendine ne yapamamış, yedirememiş. Ama birilerinin ne kadar hayırsever. Ne kadar bak insanlara yardım ediyor. Bak bu onun ne yapmış. Hoşuna gitmiş ama Allah azze ve celle'den af dilememiştir. Bunu İmam Müslim naklediyor kardeşlerim. Allah bu duruma düşmekten beni de nestimi de sizleri de korur. Evet. Adi bin Hatim'den gelen bir şeyde Aleyhisselatü Vesselam'a babasının durumunu sordu. Baban bir şey istedi ve onu elde etti diye cevap verdi. Yani o ne kadar da cömert desinler diye cömert oldu ve ona da dediler diyor. Ama Adi ne soruyor? O yaptıkları ona fayda verecek mi? Hayır diyor. O ne istediyse ne yapmış? Onu elde. Allah işlediğimiz amelleri yüzüne atılanlardan değil o amellen cehenneme girenlerden değil cennete girenlerden eylesin kardeşlerim. Biliyorsunuz küçük şirk veya riya dersini hatırlayacak olursanız orada cehenneme giren ilk üç kişiden bahsetmiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size cehenneme giren ilk üç kişiden haber vereyim. Hayırsever zengin, alim, ve Allah yoluna öldürülen şehit diyor. Bunların üçü de hesaba çekildiğinde Allah azze ve celle üçüne de ayrı ayrı soruyor. İşte sana mal verdim, sana güç verdim, sana hafıza verdim. Ne yaptın? Hepsi ne diyor? Senin uğruna harcadım. Senin uğruna çarpıştım. Senin uğruna hıpsettim insanlara. Ne yaptım? Öğrettim. Allah azze ve celle ne diyor? Yalan söyledin. Şahit olan melekler ne diyor? Yalan söyledin. Sen desinler diye yaptın. Desinler diye verdin. Desinler diye öğrettin. Ve dedilerdi. İşte buradaki hadiste bunu anlatıyor. Sahabe babasının çok hayırsever, çok cömert olduğunu bunun ona fayda verip vermediğini söylüyor. Peki aleyhissalatü vesselam bu haberleri nereden veriyor? Bunların hepsi nedir? Vahiydir. Cibril haber veriyor. Yani Allah Azze ve Celle bildiriyor, Allah Resulullah bize ne yapıyor? Onun durumundan haber veriyor. Allah Azze ve Celle bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın kardeşlerim. Maalesef bizler yani insanoğlu olarak topraktan yaratılmış olmamız hasebiyle aynen nasıl yağmur yağdığında her taraf çamur oluyorsa veyahut güneş çıktığında kuruyorsa Aynı bizler de böyle. Mayamız toprak olması hasebiyle çok çabuk cıvıya bilen, çamur gibi bulaşabilen, çok çabuk kuruyan, katılaşan toz toprak gibi verimsiz olmaya müsait insanlarsınız. Allah bizleri hayırlı kılsın. Hayırdan ayırmasın. Dikkat etmediğimizde düşeceğimiz pozisyon maalesef bu. Birinin telefonu çalıyor. Evet, yine gelen nakilde ve Vesselam şöyle buyurdu. Allah müminin iyiliğine haksızlık etmez, ona dünyadayken mükafatını verir, ahirette ise mükafatını verir, kafire ise iyiliğinin karşılığını dünyada verir, ahirette ise karşılığı dünyada verildiği için artık karşılığında hayır diye bir şey kalmaz. Evet. Rab'bin hepimize hayır versin ve bu hadiste Allah'ın mükafatına nail olanlardan eylesin. Demek ki kardeşlerim mesela demin ki ayette geldiği gibi siz iman eder, salih amel işlerseniz Allah sizin korkunuzu götürür. Yeryüzünü sizin için ne yapar? Emniyetle kılar diyor. Bak bir amel işlediğinde dünyada da bunun karşılığını ne yapıyorsun? Görüyorsun. Daha bir de ahirette bunun misli misli karşılığı var. Veyahut müminsin, başına taş düşse, ayağına diken batsa, başına ağrı girse bu senin günahlarına nedir? Kefarettir. Yani dünyada da bunun karşılığını ne yapıyorsun? Alıyorsun. Veyahut salih kullan hızının arasında geçen vakaya bak. Orada ne var? Çocuk senin amelini hiç edecek. Allah onu senden ne yapıyor? Alıyor. Senin salih amel işlemene karşılık. Yani dünyadayken ahiretini heder edecek şeyi de senden ne yapıyor? Alıveriyor. Yani bilmediğimiz o kadar bize Rabbimiz'in lütfu var ki Allah Azze ve Celle'ye ne kadar hamd etsek azdır. Ama kafirlerin ise yapmış olduğu her iyilik dünyada karşılığını ne yapıyor? Buluyor ve ahirette Allah Azze ve Celle onlarla ne yapmıyor? Konuşmuyor. Onların bağırışmasına, çığlığına kulak ne yapmıyor? Verilmiyor. Onlara bir melek geliyor, diyor ki size dünyada bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Size Rabbinizin ayetlerini anlatmadı mı? Anlattı. Siz ne yaptınız? Kulak tıkadık, yalanladık. Şimdi o yalanladığınız ateşi tadı verip bugün sizi de kimse ne yapmayacak? duymayacak denir ve kafirlere cevap verilmez. Allah bu duruma ne beni ne nestimi ne de sizleri ne de nestinizi düşürsün kardeşlerim. Evet. Çok zor bir durum. Bu da gösteriyor ki müminlik sıfatı hem burada hem orada ne yapıyor insana fayda veriyor. Hatta Riyazus Salihin'de Allah razı olsun Fatih kardeşimizden kitaplar hediye etti. Bunu dikkatli okursanız orada bir bapta şu rivayeti göreceksiniz. Gökte iki melek karşılaşıyor. Biri birine soruyor. Nereye gidiyorsun? Falan şehre gidiyorum diyor. Orada salih bir insan ölüm döşeğine düştü. Fakat diyor bir günah istedi. O da ölüm döşeğinde canı şu balığı istedi. O balık da onların oradaki gölde var. Ben gidip o balıkları saklayacağım. Bulamayacaklar. O da ona nasip olmayacak. O da ona ne olacak? Kefaret olacak." diyor. Peki sen nereye gidiyorsun? O da diyor ki ben de falan şehre gidiyorum. Kafir ruhlu birisi ölüm döşeğinde can çekişiyor. Onun canı da bu balıkları istedi. Orada da bu balık yok. Ben götürü bu göle atacağım. Yakınları tutacak. O ona nasip olacak ve dünyada yaptığı iyiliğin son karşılığını alacak ve tamamen kafir olarak cehenneme gidecektir. Yani bizim bilmediğimiz ama etrafımızda dönen birçok neler var vakalar var. Bu hadisi teyit eden bu rivayeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere anlatıyor kardeşlerim. Demek ki kafirlerin iyilikleri onu cehennemden kurtaramayacağı gibi cennete de ne yapmayacak? Sokmayacak. Ve karşılığını Dünyada ne yapacak? Alacak. Aynen iyi bir Kur'an okuyucusanız, Bakara suresinde yüksek yüksek dağlara esen rüzgar, yağan yağmur nasıl orayı kelleştiriyorsa, toprağını alıyor, cız çıplak yapıyorsa, kafirlerin yapmış olduğu iyilikler, hayır hasenatlar da o şekilde Allah ne yapacak? Boşa çıkaracaktır. Evet. Allah ameli boşa çıkanlardan eylemesin kardeşlerim. Gelen rivayette Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem iyilik yapan hiçbir kafir ve mümin yoktur ki Allah ona iyiliğinin karşılığını vermesin. Böyle deyince sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü Allah'ın kafire iyiliğinin karşılığını vermesi nasıl olur ben bunu anlamadım. Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem eğer kafir akrabasını gözetmişse veya bir sadaka vermişse ya da bir iyilik yapmışsa Allah onun iyiliğinin karşılığını ona verir. Bu karşılık ona ya mal şeklinde, ya çocuk şeklinde, ya sıhhat şeklinde veya dünyadaki güzel yaşam şeklinde ona ne yapar? Döner buyurmuştur. Peki ey Allah Resulü dünyada böyleyse ahiretteki karşılığı ne olacak? Aleyhissalatü vesselam şiddette azaptan başka ne olarak gidiyor? ayette ne diyor Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Ebu Leheb niye öyle konuşmuştu? Dünyada bana bu kadar saltanat, bu kadar güzellik, mal, çocuk vermişse orada da ne yapar? Verir. Ha. Ne yaparmış? Bilmemdir. İki eli de ne yapsın? Kurusun diyor. Evet. Burada Ali Silati ve işte orada bu yok. Eline geçecek ne varmış? şiddetli bir azap işte kafirlerin çoğunun azgınlığının artması e, vahşiliğinin zulmünün artması e, belki de bu yüzden kardeşlerim yani burada bu kadar bana şey var eğer bu bana veriliyorsa kendini ne görüyor firavun gibi daha da bir güçlü halde görüyor halbuki bu onun için nedir bir cezadır hatta Ebu Hüreyre zannedersem Allah'a edebil Müfret müfred mi işte dedi. Sahabe geliyor diyor ki ya Allah'ın eslulu. Yani biz bazen kaçamıyoruz kafirler, dua istılan yani müşrikler, putperestler. Onlara nasıl dua edelim? Ali Selatü vesselam ne diyor? Allah malınızı, evladınız, çocuğunu çoğaltsın. Yani onlar için en büyük nedir zaten? Ya beddua aslında belalarda bir tanesi. Evet. Allah bu duruma düşmekten geri buyursun bizden kardeşlerim. Evet. Aynen Ebu Talib'in meselesine bakın. Aleyhisselatü Vesselam amcasını çok severdi. Amcası kendisini çok severdi. Öldüğü zaman bile başına koştu. Son nefesinde geldi. Amcacım bir kelime söyle sana yardımda bulunayım. Bununla yardım etmeyi buyurayım. Bulunayım. Burnunu dikti. Koca karıların beni kınamasını arkamdan istemiyorum dedi. Lat, menat, uzza, hubel dedi, öldü. Aleyhissalatü vesselam devam etti. Rabbim beni uyarana kadar onun için yetmiş, yüz kere tövbe istifarda bulunacağım dedi. Allah Azze ve Celle ayetlerini indirdi. Sen ona yetmiş değil, yüzde tövbe istifarda bulunsan Allah onu ne yapmayacak? Affetmeyecek dedi. Ve kasas 56 indirdi sen sevdiğine hidayet edemez. Tekrar Tevbe suresinden ayet indirdi. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istifarda bulunmak yakışı kalmaz ayeti. Son noktayı ne yaptı? Koynu. Ali geldi sordu. Ne yapayım babama? Götür bir çuvala koy bir yeri eş oraya göm. Geldi çok zor bir olaydır kardeşler hakikaten ama bugün hala kendine Müslüman olduğunu söyleyip Ebu Talip Aleyhisselam diyenler var ayet inmiş Ebu Talip'i mümin olarak gören demek ki Allah'ın kitabını ne yapmıyor tanımıyor kim yapıyor bunu biliyor musunuz Ebu Talip Aleyhisselam diye övgüler söyleyen bir tane var kim o oğlu mu oğlu mu neydi o Mustafa İslam oğlum ha. Şimdi bu adam demek ki Allah'ın kitabına ne yapmıyor? Ha, adam denir mi o? daire bir şey yani o da ayrı bir şey. şey. Allah'ın kitabına iman etse bu sözleri ne yapmaz? Söylemez. Şimdi inanan bir insan onun ağzından bunu duyunca adamı alkışlayabiliyorsa, adama güzel sözler söyleyebiliyorsa demek ki onun da Kur'an'dan haberi yok. Aynı kuş gibi, ana kuş gidiyor, kursağını dolduruyor. Yavru kuşlara, açın ağzınızı bakayım ne de varsa, dolduruyor gidiyor. Müslümanların hali maalesef. Böyle. Evet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ona onu yakıştıramayanlar, ta bakın Kur'an tarihine gidelim. Nuh Aleyhisselam'ın oğlundan haber veriliyor mu? İbrahim Aleyhisselam'ın babasından haber veriliyor mu? Rut Aleyhisselam'ın hanımından haber veriliyor mu? E onları tasdikliyorsun da niye buna gelince yan çiziyorsun? O da naz, bu da naz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet. Yine gelen rivayetlerde Urve bin Zubeyr'in, Ebu Leheb'in Süvey azad azat etmesi, onun da aleyhissalatü vesselam'ın emzirmesiyle ilgili hadis var. Ebu Leheb öldüğü zaman ailesinden biri onu rüyasında çok kötü bir şekilde görüyor ve diyor ki neyle karşılandın, ne gördün? Ebu Leheb sizden sonra rahat görmedim. Sadece Süvey Bey'i azat etmem sebebiyle bana şununla su verildi deyip baş parmağıyla şehadet parmağı arasında bir delik gösterdi. İşte sadece ben bu kadarla rahat ettim diyor. Yani ateşteyim diyor. Evet. Bu hadiste Ebu Leheb'e su verilmesinin sebebi Aleyhisselatü Vesselam olmuştur ki en doğrusunu Allah bilir. Çünkü o onu azat etti, o da Aleyhisselatü Vesselam'ın üç olması hasebiyle. Evet. Müminler hesaba çekilir, amelleri tartılır fakat onlar da iki kısımdır. Bir kısmı büyük günahlardan sakınan müminlerdir ki Allah bizi bu kısımdan eylesin. Bunların iyilikleri sevap kefesine, küçük günahları da diğer kefeye konur. Allah küçük günahları hafif yapar ve sevap kefesi ağır basar, diğer kefede boşmuş gibi yukarı çıkar. Hani bizim çocukluğumuzda teraziler böyle değildi. Ortada şöyle mizan vardı, iki kefe vardı, hangi taraf ağırsa kalkardı. Ecdat teraziyi böyle yapmıştı. Yani bak yarın ahirette amellerin ne yapacak? Böyle tartılacak. Şimdi ne terazi kaldı, ne şeyi kaldı, neyi doğru, neyi yanlış. Mal alıyorsun, pazarın çıkışında hassas terazi diyorlar. Ona bile hile yapmışlar. Yani düşün. Ben bir zaman sebze aldım, şey, meyve aldım üç tane. Ee, sırf tarttırmak için ama. Ağır ağır tart dedim. Fazla fazla verdim. Bir kilodan fazla fazla aldım. Normalde ben bir kilo olmam. Fazla alırım ama birer kilo tarttırdım. Ağır ağır güya. Pazarın dışında iki zabıta var. Elektronik hassas kantar. En ağırı 750 gram geldi. Yani o hassas kantarda. İçeride bir kilodan ağır diye artıp da bana verdiklerinin en ağırı pazarın dışında 750 gram geldi. O zaman epey oldu bunlar. Dedim ki hadi gidelim pazarcıya. Ben gelmem. Ben dedi oraya gidersem kilonun nereden kafama geleceğini bulamam. O zaman bunu niye koydun? Beni mi dedim. O gün bugündür ben pazara gitmem yani. Ha öbür taraflar çok mu iyi? Değil. Mizan bozuldu mu? Adalet terazisi bozuldu mu? Yani hani fitne girdiğinde gönül ne yapıyor? Bozuluyor. Akıllar tutuluyor. Artık doğru yanlış ne yapmıyor? Ortaya çıkmıyor. Yanlışlar savunulmaya başlanıyor. Doğrular artık ne yapmıyor? Horlanılmaya başlanıyor. Çünkü gönül kirlenmiş. Adalet de gitti mi bu iş böyledir kardeşlerim. Bunun yerine zulüm alır. O zulüm de kul hakkına... Ve o kul hakkı da o toplumun helakına kadar insanlara ne yapar? Götürür. Allah muhafaza yanımızda her tarafta ne var? Bir ateş var. Onların feryadı, onların ahı herkesi ne yapıyor? Sarıyor. Öyleyse bazı şeylere sağır değil, duyarlı olmamız gerekiyor kardeşlerim. Allah amel defteri sağ tarafından verilenlerden ve hayır kefesi ağır olanlardan eylesin. Evet. Sonra müminlerin bu tartılmasından sonra cennete götürülmeleri emredilir. Bunlara mizan konusunda zikrettiğimiz ayette geçtiği üzere iyilikleri ve itaatları oranında sevap verilir. İkinci kısım ise günahkar müminlerdir ki bunlar kıyamet günü büyük günahları ve kötülükleri olan ancak Allah'a Azze ve Celle'ye şirk koşmayan, bak altını çiziyorum, şirk koşmayan inananlardır ki bunların iyilikleri sevap kefesine konur, günahları diğer kefeye konur, o zaman bunların büyük günahlarının da sevaplarına bir ağırlığı olur. Şimdi bunları konuşurken hiç kendinizi böyle, kendi nefsimizi teraziye koyuyor musunuz? Hiç tartıyor musunuz? Yoksa öyle şey gibi dinliyor musunuz? Böyle anlatılırken böyle hiçbir hesaba gidiyor musunuz? Yani şu an kefem nasıl gelir? Şu yaştayım bu taraf mı ağır gelir? Bu taraf mı ağır gelir? Hiç muhasebe yapıyor musunuz? Yapmanız lazım. Sen yaptın herhalde bacağını uzatıp rahatına geçtiğine göre herhalde cenneti garantiledin. Evet. Evet. Doğru söylüyorum. Yani sen burnumu sokma diyorsun oraya. Öyleyim. Ha onu da demi. Ha. Doğru. Sokma diyorsun ya. Yani. Tamam. Evet. Burada da sevaplanla beraber bu insanlarda iman da vardır. Günahla beraber küfür ise yoktur. Çünkü imanla küfür bir şahısta birleşmesi imkansızdır akidemizde. Çünkü iyilikler sadece Allah için yapılır, kötülükler de Allah'a muhalefet ve inat sebebiyle değil, kişinin hevasına, nefsine yenik düşmesiyle yaptığı neler vardır, yanlışlıklar vardır. Müminin Allah'tan korkması, onun gazabından çekinmesi ve günahları çok bile olsa sevaplarına ne yapmaz ağır basmaz ancak ameller tartılırken, bu günahların mutlaka bir ağırlığı olur. Hatta bazen sevaplarda eşit ağırlıkta olardır. Bunların işi de kitap ve sünnette geldiği gibi Allah bu konuda doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar buyurur. Yani nasıl bağışlar? Cehennemin üzerinde ileride gelecek ama burada hadis geldiği için mecburen açıklama zorundayız. Kıldan ince, kılıçtan keskin bir ne vardır? Bir köprü vardır, sırat köprüsü. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onun üzerinde sağdan dikenlerine benzer dikenler vardır diyor. Böyle insanların günahı nispetinde onlar tutar, aşağı ne yapar? Çeker ve günahı nispetinde o ateşte kalır. En son ne yapar? Taşlaşmış, kömürleşmiş bir kısım insanlar kalır. Allah Azze ve Celle onları ne yapar? Cennetteki abayat hususuna batırır ve onların alımlarında Allah'ın azatları yazar diyor. Bunlar kim? Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan, yani iman üzerine ölen ama birçok günah işleyen. Hattından fazla günah işleyen ama iman ehli olan insanlar. En son onlar ne der? Allah'ım bu alnımızdaki lekeyi temizle. Ve Allah Azze ve Celle onların alnında Allah'ın azatlarını da siler ve onlar cennet halkına ne yapar? Karışır. İşte ikinci sınıf bu kardeşlerim. Yani ateşte çok kalan, e, cehennemde çok çok günahı nispeti olması bile artık ayette geldiği gibi vay o namaz kılanlara diyor mesela. Yetimi itip kakanı görmedin. Veyahut geçen bir arkadaş sordu hocam faiz yiyen kafir olur mu? Olmaz ama Allah'a ne yapmıştır? İsyan etmiştir. Allah Azze ve Celle iki kişiye hasımım diyor. Bir faiz yiyen, bir de kim? Kur'an'da mümine, yani benim dostuma düşmanlık yapan diyor. Bunlar benim hasmımdır diyor ama ebedi cehennemlik ne yapmıyor? Demiyor. Yani zalim, zulmeden, kendi nefsine zulmeden. Allah bu duruma düşmekten bizleri beri buyursun. Düşünün kardeşlerim. 99 kişiyi öldüren hadisin bizlere gelen duyduğumuz şeyler var. Neden dinimiz bunlara bizim duymamızı istiyor? Demek ki insan yaşadığı yerin gidişatına, insanların hal ve hareketine oradaki kargaşaya dikkat etmediği zaman yani namaz kılsa bile onlar gibi ne yapabiliyor? Olabiliyor. Hacca gitse bile onlar gibi kötü ne yapabiliyor? Olabiliyor. Oruç tutsa bile, dinin emirlerini yerine getirebilse bile çok rahatlıkla bir adamı ne yapabiliyor? Öldürebiliyor. Ama en son verilen nasihat ne? Sen orada ne yapma? Durma. Eğer orada durursan sen o insanlar gibi olmaya ne yaparsın? Devam edersin. Sen falan yere git orada iyi insanlar var diyor. Demek ki yaşanılan yer insanları içine ne yapıyor? Çekebildiği gibi insanları ne yapabiliyor? Temizleyebiliyor. Kardeşlerim hiçbir toprak parçası insanı mübarek ne yapmaz? Kılmaz. Ama bir insan koca koca toprak parçalarını ne yapar? Mübarek kılabilir. Onun için ben falan yerde doğdum. Senin orada doğman seni ne yapmaz? Kutsal kılmaz. Mübarek kılmaz. Senin Allah Azze ve Celle'ye takvan, ona karşı ibadetlerine duyarlılığın, helama, helala harama dikkat etmen seni ne yapar? Ancak bunlar seni yükseltir. Ama onun dışındaki ne soyun, ne sopu, sopun, ne de malın, mülkün seni ne yapmaz? Aziz kılmaz. Ama hadiste geldiği gibi Ali ve vesselam soruyor. Bir gariban geliyor kapıdan. Ne dersiniz diyor? Kız istese verir misiniz? Evet. Şahitlik yapsa, kefil olsa adamı tek şey fakir. Biraz geçiyor oradan zengin geliyor. Kız verir misiniz? Evet. Şahitlik evet, kefillik evet. Bizde çok rahatlıkla görünüşe aldanabilen insanlar. Ama dinimiz böyle değil. Evet. Allah Azze ve Celle o garibanın bir kılına dünyayı ne yapmaz? Değişmez. Evet. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Hakkı anlayan Hakk'a gönül verenlerden eylesin. Evet. Bakın bizim önde gidenlerimiz dünyadayken cennetten müjdelenen o sahabeler Allah onlardan razı olsun. Sofralarına oturduklarında garibansız oturmazlardı. Fakiri, fukaraayı doyurmadan oturmazlardı. Bugün bizim sofralarımıza fakir, fukara oturuyor mu? Gidişatımızı bir kontrol edin. İkramlarımızda fakir, fukara var mı? Bunları bir kontrol edelim kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Evet. Ondan sonra Mekke müşriklerinin durumlarını düşünün. Onlar niye iman etmiyorlardı? Hı? Biz bunlarla aynı sofraya oturmayız diyorlar. Sen bunları oturtma, biz iman edeceğiz diyorlar. Eğer onlardan bir farkımız varsa, gerçekten inananlardansa o zaman öyle amel edelim. Kurtularım, Gidişatımız değişir. Evet. Allah bizlere hayır versin. Daha sonra Allah fazlıyla dilediğini bağışlar, dilediğini şefaatçıklar, dilediğine günahı nispetinde azap eder, sonra cehennemden çıkarır, cennete koyar. Kitap sevap ve günahı olan e, müminlerin amellerinin tartılacağını bildirmiştir ki Allah Azze ve Celle bu konuda kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa ne yapılmaz, uğratılmaz, hardal tanesi kadar bile olsa yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak Allah yeter varmıştır. Evet. Allah en doğrusunu bilir. Evet kardeşlerim. Müminin bütün sevapları tartılacak ve bu sevap ve bu günahlar olan mümin için geçerli olacak. Tartılmayan bir sevabı bile olsa bu günahların ağırlığını artıracak ve kişinin daha çok azap görmesine sebep Müflih hadisini hatırlayacak olursanız buradaki anlatılan biraz açayım daha tamlaşılsın ve vesselam uzun bir hadisin içinden çekiyorum bir adam getirilir diyor peygamber olmadığı halde amelleri ufku doldurur diyor yani öyle amel işlemiştir ki diyor ufku doldurur ama diyor onu dövmüştür, ona sövmüştür, onu öldürmüştür, onun malını haksız yere almıştır. O kadar diyor kötülük yapmıştır ki diyor yani hayır yaptığı halde o kadar da kötülük sahibi. Yaptığı iyilikler bir bir yaptıkları kötülüklerin karşılığı olarak dağıtılır. Sonra ne yapılır? Sevabı biter, daha günahları bitmez. Karşıdakinin günahları alınır ve adam... Yüzüstü cehenneme amelsiz ne yapar? Sevaphanesi boş kaldığı için düşerdir. Allah Allah duruna durumuna düşenlerden eylemesin kardeşlerim. Ama bakın eğer nefsinizi ıslah edememişsiniz. Hevanız terazisi dundun vurursa hani bazen çocukluğumuzda sirk gelirdi oraya bir şey koyarlardı yumruğu vurdu mu Böyle yani oraya bir top gibi bir şey vardı. Giderdi, ta yukarıya böyle vururdu. Adam bahardı ha, benim gücüm böyleymişti. Maalesef bu huyda da böyle olmuş. İnsan bir şeyi e, huy edindiğinde, karakter edindiğinde bu dine terse, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine terse, maalesef yine değiştirmiyor. İnadında ne yapıyor? Gidebiliyor. O inadı da insanın müflüs durumuna bazen ne yapabiliyor? Düşürtebiliyor. İşte bu talibin misali birçok insanın nedir misali? Bunlar sadece orada örnek değil, yaşayan birçok insanın başında da bunları ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Allah bu duruma düşmekten bizleri korusun kardeşler. Evet. Kaçta başladık? 9 mu? mi vardı? Tamam. Ben dikkat etmedim saate de. Yine gelen rivayette i̇bn Abbas der ki, mizanın bir dili ve iki kefesi vardır. Bununla iyilikler ve kötülükler tartılır. İyilikler en güzel bir surette getirilip mizanın kefesine konulur ve kötülüklere ağır basar. Bunun üzerine ameli cennetteki menziline konulur ve mümine amelinin yanına gittirilir. Mümin cennete gider, amelleriyle oradaki menzilini tanır, kötülükler de en çirkin bir surette getirilir, mizanın bir kefesine konulur, kötülükler hafif basar ki batıl her zaman hafiftir. Bu kötülükler cehennemdeki menziline atılır ve kötülük sahibine Hadi amelinin cehennemdeki yanına git denilir. Ve cehenneme gider ve ameliyle cehennemdeki menzilini Allah'ı kendisine hazırladığı çeşitli azapları tanır. i̇bn Abbas devamla der ki onlar cennetteki ve cehennemdeki menzillerini toplumun içinden evine giden kişinin evini tanımasından daha iyi bilir. Buna dikkat ederseniz biraz daha açılımı. Kabir azabıyla alakalı dersleri hatırlayacak olursanız, orada bütün gök kapılarını geçtikten sonra kul Allah Azze ve Celle'nin huzuruna getirilir. Allah Azze ve Celle ilmi her şeyi bildiği halde bu kimler? Görevli menekler ki bu senin salih kulun falan. götürün ona cehennemdeki yerini gösterin denilir. Hatırladınız mı nüvaheti? O adama gidilir, cehennemdeki yeri gösterilir. Senin yerin burasıydı ama salih amel işlemen hasebiyle Allah senin yerini cennetle ne yaptı? Değiştirdi denilir. Diyor. İşte burada anlatılmak istenen meselelerden bir tanesi bu kardeşlerim. Çünkü işlediğimiz o kötülükler, işlediğimiz o günahlar bizi götüreceği yer nereymiş? O gösterilen yer. Hadiste anlatılan bu. Yani kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Allah bizleri affe mağfiret eylesin. Evet. Yine gelen rivayette Ali ve vesselam şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde ümmetimden bir kişiyi herkesin önünde ayırıp o kişi aleyhinde 99 dosya açar. Her bir dosyanın boyu gözün görebildiği mesafe kadar büyüktür. Sonra kendisine bunlardan bir şeyi reddediyor musun diye sorulur. O kimse hayır yarabbi diye cevap verir. Allah Azze ve Celle ona herhangi bir özrün veya sevabın var mı der. O kişi hayır yarabbi diye cevap verir. Bu üzerine Allah Azze ve Celle... Evet yanımızda sana ait bir sevap vardır ve bugün sana asla haksızlık edilmeyecektir. Üzerinde ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve Resuludur yazılı bir kağıt parçası çıkarılır. O parça bir kefeye konulur. Bütün günahlarından o kağıt ne yapar? Daha da ağır gelir. Allah Azze ve Celle... Bugün sana asla zulmedilmeyecek. Günah dosyaları bir kefeye konulacak. O kağıt parçası da bir kefeye konulacak. Dosyaların konulduğu kefe yukarı kalkacak ve kağıt parçası ağır basacak. Çünkü Allah'ın isminin yanında hiçbir şey ağır basmaz. Evet, bu ifadeye aleyhissalatü vesselam kıyamet günü ümmetinden bir kişi halkın arasından çağrılacak ve ve ona 99 dosya açılacak diye de başlayan ifadeleri gelmiştir. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Şefaat hak değil mi? Bakın, kendisini öldüren, intihar eden bir insanın bir yerde rivayeti nedir? Ebedi cehennemdedir. İntihar ettiği şeyle kıyamet gününde ne yapacak hep azap görecektir diyor. Bir ifadede de iki tane sahabe Medine'ye hicret ediyorlar. Medine'de o zaman o akmayan bir su var. Her tarafa koku yayıyor ve hastalık yayıyor. Oraya hicret ettiklerinde hastalığa kat, kat, kapılıyorlar. Ve bir tanesi hastalığın şiddetine dayanamayarak bileklerini keserek ne yapıyor? İntihar ediyor. Arkadaşı aleyhissalatü vesselam onun cenaze namazını kılmıyor ve siz kılın diyor. Çünkü intihar edenin namazını lider kesimindeki birisi ne yapmaz? Kılmaz ama cenazesi kılınır. Arkadaş onun rüyasında cennette çok güzel bir makamda elleri sarılı olarak görür. Rabbın sana neyle muamele etti diyor. Amellerin en üstünü hizmet etmem hasebiyle günahlarımı bağışladı ve beni cennete koydu diyor. Şimdi anladınız mı? Hadis-i şerifte yani şirk koşma. Şirk koşmadığın müddetçe Allah Azze ve Celle'nin meşiyetine kalmış bir amel işlemişsen Allah Azze ve Celle seni isterse ne yapar? Hiç azaba çekmeden cennete ne yapabilir? Koyabilir. Bu Allah Azze ve Celle'nin elinde olan bir şeydir. Buna hiç kimse ne yapamaz? karşıamaz Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksik eylemesin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri sorumlu tutmasın. Şu yaklaşan mübarek günlerin bizlere hayırlan geçmesini nasip etsin. Allah izin verirse Hilal'ı gözetliyoruz. Bugün 28 Şaban bitti 29'a döndü. Allah izin verirse yarın Hilal gözükürse çarşamba günü ilk orucumuza başlayacağız. Allah izin verirse. Ama gözükmez, hava bulutlu olursa herhalde Perşembe'ye sarkma ihtimali de var. İnşallah bütün dünya Müslümanlarını Allah Azze ve Celle aynı gün e, oruç tutmayı, aynı gün bayram etmeyi, birlik, beraberlik içinde el ele vererek gidişatını düzeltmeyi hepimize nasip etsin. Ramazan boyunca yine kardeşlerim her gün burada iftar olacak. Her gün namaz, sohbet, teravih olacak. Gücünüz nispetinde devamlı katılmaya gayret edin. Çünkü birlik, beraberlik insanları hem birbirine kaynaştırır, hem topluca dua edilir hem cehaletiniz giderilir hem de en azından Müslümanlığı böyle topluca yaşamı daha iyi anlamış olursunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu nurlu daveti yaparken haftada bir Müslümanlara ders vermiyordu her gün onları görüyordu her gün birlikte namaz kılıyordu, her gün aynı yerde geziyordu, aynı yerde oturuyordu aynı yerde kalkıyordu onlar da Aleyhisselatü Vesselam'dan sürekli görerek, duyarak kendilerini ne yaptılar, düzelttiler. Ve kardeşleriyle hep bir arada olarak birbirlerinin ihtiyaçlarını giderdiler. İhtiyaç dışında güzel huylarını aldılar. Kötü huylarını birbirlerinden ne yaptılar, geçirdiler. Ve neticede gelecek bütün nesillere örnek olmayı ne yaptılar, başardılar. Bu ancak böyle insanların, Müslümanların, inananların eşleriyle, çocuklarıyla, kendileriyle sürekli birbirleriyle birlikte olmalarından geçen yani ünsiyetten geçen bir şeylerdir. Ama beraber olmayı istemeyen, ayrı ayrı olan insanın düşüncesi de ayrı olur, muhabbeti de ayrı olur, sınırlı olur, aynı candan ne yapmaz? Olmaz. Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın. O sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi, birbirlerini onların sevdiği gibi sevmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfuruke ve etubili Elhamdülillahi Rabbil Alemin.